Sevgili dinleyenler, bu hafta Söylenmeyenler programında yine çok değerli bir konuğumla beraberim. Ee, Kerimcan Kamal, siz kendisini yakından tanıyorsunuz. Ee, Kanal Türk Televizyonu'nun, e, eski Kanal Türk' diyelim, kurucularından genel müdürü ve şimdi de e, gazeteport e, yazarı. Kerimcan Kamal son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yazılarıyla e, konuşulup tartışılıyor. E, bu hafta konuğumu, konuğum olması sebebi de işte bu yazılar bunları konuşacağız. Kerimcan Kamallı hoş geldin. Kerimcan. Merhaba sevgili Tuncay tüm dinleyenlerimize de sevgiler saygılar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne hemen konuşalım. Çünkü süremiz kısıtlı ama hakikaten CHP ile ilgili çok şey konuşulup tartışılıyor Türkiye'de. İstersen sondan başlayalım. Çünkü dün Gazeteport'taki yazında da o vardı. Cumhuriyet Halk Partisi işte Doğu politikası, Güney Doğu politikası ne olmalı? Kürt kökenli yurttaşlara yönelik politikası ne olmalı? Mesela BDP ile görüşüp görüşmemeli. Bunlar çok hayati çok önemli sorulardı. Son günlerde damgasını vurdu. Bir şey düzelterek girelim. Orada Süheyl Batum'un yanlış anlaşıldığını ben düşünüyorum. Bilmiyorum sizin kanaatiniz nedir ama orada Süheyl Hoca çok net olarak işte her partiyle görüşürüz dedi. Yani öyle bir e, soruya verilmesi gereken bir yanıttı bu aslında. Ama bunu e, belli ki e, e, AKP ile DTP'nin e, bu omuzdaşlığı noktasında e, bundan e, bir şekilde ranta dönüştürmek isteyenler e, bu okları CHP'ye çevirmek için böyle bir operasyon yaptılar ve dinci basın özellikle, yandaş basın ...sanki CHP ile BDP arasında böyle bir yakın ilişki varmış gibi gösterdi. Oysa biliyorsun yakın zamanda AKP ile BDP'nin arasında suç sızmıyordu. Yani bu, bu yazıları yazanlar bunları gündeme getirmiyor. Bu, bu, bu noktada dünkü yazından hareketle ne diyorsun bu son tartışmalara? Ee, Sevgi Tunca, yani bence şuradan başlamak lazım. Memlekette AKP ile ilgili bir şey yazıp konuşanın başına türlü şey geldiği için... ...biz de oturup kalkıp CHP ile ilgili konuşup yazıyoruz. <gülüyor> başka, çaremiz, başka çaremiz kalmadı. Bir yandan CHP'ye haksızlık oluyor. Fazlaca eleştirilmiş gibi geliyor bana. Özellikle bir değişim yaşamaya çalışırken fazlaca okların hedefi olmuş gibi geliyor bana. Bir yandan da iyi oluyor. Çünkü CHP'de de bir değişim yaşanması gerekiyordu. Ve bu süreçte de belki bu okların hedefi olması yeni yönetiminde, eski yönetiminde bunlardan bir şeyler almasına, nasiplenmesine, ders almasına ve kendisine de buna göre bir yol haritası belirlemesine sebep olur. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, CHP'nin bir anlamda Kürt açılımı, doğru mu yanlış mı? Tabii buna ben şöyle bakıyorum, yazılarımda da değinmeye çalışıyorum. CHP'de süre gelen bir iç kavga var. Yani biz bunu ne kadar reddetmiş olsak da görmezden gelsek de e, CHP'ler bunu ne kadar reddetse de, görmezden gelse de bu bir gerçek e, Salın genel sekreterlikten ayrılması Baykal'ın e, genel başkanlıktan e, çekilme süreci ve Kılıçdaroğlu'nun genel Başkan olup yeni yönetimi kurması sürecinde bunların hepsini gizli gizli yaşadık ama bir süre sonra da e, aleni hale geldi. Bu kavga bana sorarsanız CHP'ye AKP'nin vereceği zarardan daha çok zarar veriyor. Ve zaten CHP'nin Kürt açılımı, kendince Kürt açılımı yapması veya yapamaması, eleştirileri de bana sorarsanız daha çok dışarıdan değil, içeriden geliyor. Dikkat ederseniz Sayın Baykal Kılıçdaroğlu bir yere gittiğinde, Sayın Baykal hemen başka bir yere gidip oradan bir açıklama yapıyor. Evet. Bunları genelde CHP'nin bir arada kalması, yeni yönetime uyarılar şeklinde, e, naif bir şekilde göndermeler şeklinde yapıyor ama tabi biz hepimiz e, biraz akıllı yani kafası çalışan insanlar olduğumuzu varsayıyorum, e, Anlıyoruz ne olduğunu. CHP neden Kürtlerle görüşmesin bir kere? Evet. Yani Kürtler bu memleketin vatandaşı değil mi? Veya CHP Kürtlerle görüşmeyecek, CHP şunlarla görüşmeyecek, bunlarla görüşmeyecek ve kimden oy alacak? Evet. Zaten sıkıntı da bu değil mi? Hani yıllardır tartışılan işte CHP %20-25 bandına sıkıştı, e, iktidar olma şansı yok. B böyle bir e, atalet de vardı. E, şeyde de var bu atalet. Yani parti örgütlerine kadar silmiş. Yani gidin parti örgütlerine bugün Türkiye'ye dolaşın. Her yerde yani Mesela, işte bizim o oranımız belli ne yapalım yapabileceğimiz bu kadar şeklinde. Temel, evet, temel bir yanlış Evet. Yani, yani e, Türkiye'nin Kürt vatandaşları CHP üyesi olamaz mı? Elbette bir yasak mı var? olmalıdır da yani zamanında nasıl Cumhuriyet Halk Partisi ya da eski CHP içinde en marjinal isimlerin dahi temsil edildiği bir yapıydı bu. Yani o yapıdan bu yapıya gelmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi etrafına kalın duvarlar örmüş. Ve kendini içine kapatmış. İşte tırnak içinde bir statik hoca anlayış var içeride. Şimdi onun sancıları yaşanıyor. Yani bence bu olumlu bir süreç gibi görünüyor. Orada senin düşüncen ne? Örneğin son Süheyl Hoca'ya yapılanlar. Süheyl Hoca kalkıyor diyor ki ben BDP ile ittifak yaparız falan demedim diyor. Hatta bunu çıkıyor parti meclisinde anlatıyor. resmi açıklama olarak yapıyorlar. Yok hayır diyorlar illaki dedim dedin. <gülüyor> Adama zorla dedirtecekler. Evet. Ee, burada, bunu da bir yazıda anlatmaya çalışmıştım. Kırmızı çizginiz varsa, kırmızı çizginiz vardır. Yani PKK ile görüşmek, görüşmezseniz görüşmezsiniz. Ama bütün Kürtleri PKK safına koymak kadar zırva evet. deli götürmeyecek bir anlayış olabilir mi? Evet. Evet. Bu hatayla CHP bir ülke partisi haline gelebilir mi? CHP bu anlayışla ee, şununla görüşmeden, bununla görüşmeden yüzde 40 ile 50 ile iktidar olabilir mi? Mümkün değil. Bu tekrar tekrar aynı yere geliyoruz. CHP e, kuvvetli bir muhalefet partisi olarak mı kalacak? O kuvvetini de e, efendim yargıdaki, şuradaki, buradaki, bürokrasideki e, kendisi gibi düşünen insanlardan alan bir devlet partisi olarak mı kalacak? Yoksa CHP her yerde sevilen devletteki bürokrat tarafından da sevilebilen, sokaktaki vatandaş tarafından da sevilebilen, Alevi tarafından da sevilebilen, sevilebilen, muhafazakar tarafından da sevilebilen, Türk tarafından da sevilebilen, Kürt tarafından da sevilebilen, politikalar üretebilen bir parti mi olacak? Bana göre CHP ikinci parti olmalıdır. Çünkü CHP'nin felsefesi bu olmalıdır. Çünkü CHP bu ülkeyi böyle kurdu. Evet. Yani CHP bu ülkeyi kuran da. parti değil mi? Elbette. O zaman sadece Türkler girecekti diye Kayde koydu bu ülkeyi kuran kurucu güç, zihniyet ve kişi? Evet yani çok önemli bir şey söylüyorsun. Bence bütün tartışmaların temelinde de böyle bir şey var. Çünkü e, yapılan eleştiriler, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içinden yapılan eleştiriler de bu noktada. Efendim işte altı ok siliniyor, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün e, yolundan ayrılıyor, Kemalizmi reddediyor vesaire. pek çok hani... E, Atatürk'le bağlantılı olarak eleştiri yapılıyor. Ama çok önemli ve çok doğru bir şey söyledi. Hakikaten yani Atatürk bu ülkeyi kurarken nasıl bir uzlaşmayla kurdu? Atatürk'ün CHP'sinde hangi fikirler temsil ediliyordu? Bugün CHP'de ne var? O zamanki yapı nasıldı? Bugünkü CHP'nin içindeki yapı, yani o homojen dağılım nasıl? Bu çok net bir fotoğrafı da gösteriyor aslında. Yani... Bana göre CHP yıllar boyunca Atatürk'ün kurduğu o parti şeyinden, şeklinden uzaklaşmış durumda. Temel soru şu olmalı. Siyasi partiler mi halka gidecek? Halk mı siyasi partilere gidecek? Eğer ikinci yanıt geçerliyse vallahi bu kadar geliyor. Yani %20'yi mecbur kıldınız CHP'ye oy vermeye. Adamlar da gittiler verdiler. Maksimum bu işte. Bu kadar gidiyor. Peki CHP halka gidersen olur? O zaman ister beğenin ister beğenmeyin halk içinde yerleşmiş kavramlarla yüzleşmek zorundasınız. Siz iktidarda yokken gerçekleşti bütün bunlar. Siz iktidarda yoksunuz diye oldu bütün bunlar. Siz iktidar isteğinizden iddianızdan vazgeçtiğiniz için başka birileri iktidara geldi. Bu sadece AKP için bahsetmiyorum. Yani son 8 yılın icraatı ve ürünü değildir ki bu ee, muhafaza kerlaştırma daha çok sağa e, kayması toplumun vesaire vesaire CHP'nin de tamamen suçu değildir işte darbeler sürecidir şudur budur bin binlerce süreci var bu kadar uzatmaya gerek yok belki ama CHP iktidarda yokken oldu bunlar ve bunlar CHP'nin kabahati değil şimdi CHP bunlar benim kabahatim değil bunlar ben iktidarda yokken oldu o yüzden herkes gelsin bana oy versin ben bunları değiştireceğim. Diyemez ki. Evet. CHP bir siyasi partidir. Ve siyasi partiler halka gidip ihtiyaçları nedir, sorunları nedir, istekleri nedir algılayıp kendi düsturlarınca, kendi hayata bakış açılarınca, memlekete, dünyaya bakış açılarınca yorumlarla ve ortaya bir çözüm koyarlar. Ne zaman ki CHP'nin çözümleri AKP'den daha iyi olacaktır bugünkü toplum için. Evet. O zaman CHP iktidar olacaktır. Bunun başka çaresi yok. Yani evet. CHP kimse zembillik lideri getirecek hali yok. Ha CHP gelmez, e gelmez. O zaman bir sorun yok yani CHP'ler için bu geçerli Evet. Eyvallah sorun yok yani benim için sorun yok. Kimse için sorun yok o zaman. Yani şöyle bir şey var galiba e, Kerimcan. Şimdi, şimdi Sayın Deniz Baykal çok önemli bir liderdir hakikaten hiç e, ismi tertemiz bir liderdir. Türk siyasetinden de çok e, büyük katkılar sağlamış bir siyasi parti lideri. Ama Sayın Baykal ve ekibiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta artık birkaç kez altı çizilerek ispatlanmış. Yani gideceği yer ve nokta belliydi. Kemal Kılıçdaroğlu burada bayrağı aldıktan sonra en az zaten aynı yapı işte hep sen de söylüyorsun %20-25 bandı zaten mecburen gelip CHP'ye oy veriyor. Kim olursa olsun başına. Bugün Kemal Bey de olsa başkası da olsa o %20 bandının altına düşmeyecek CHP. Kemal Bey burada Sanıyorum şöyle bir şey yaptı. Bir strateji değişikliği, daha geniş kesimlere ulaşma noktasında, parti örgütlerini çalıştırma noktasında bir strateji değişikliğine gitti. Bazı öncelikleri geri plana attı ama bu onların yok olduğu anlamına da gelmez. Yani bunu da çok eleştiren meslektaşlarımızı da aslında ben burada yadırgıyorum ve bunu kasıtlı olarak yaptıklarını düşünüyorum. Yani... İşte CHP işte türban meselesinde işte şöyle davranıyor. CHP laiklik konusunda geri adım attı filan. Yani yani Kemal Bey'i tanıyoruz. Kemal Bey'in böyle bir böyle bir şey yapmayacağından eminiz yani. Hani mümkün değil böyle bir eee e, kafa, e, kafasının arkasında perdesi böyle bir düşüncesinin olmadığını bizler en iyi biliyoruz ama sanıyorum burada söylemde yani sadece laiklik vurgusuyla Türkiye'de siyaset yapmanın geldiği nokta belli CHP'nin geldiği nokta. Daha önemli sorunlar var hakta. Yani sen de çok dolaşıyorsun, ben de çok dolaşıyorum. Hak, işsiz, aç, yoksul, yolsuzluklardan bıkmış. Bu bu anlamda bu e, düşünceleri, söylemleri ön plana atan parti'lere e, yöneliyor. O liderleri benimsiyor. Şimdi Kemal Bey'in geliş sürecine bakın, orada da o var. Yani Kemal Bey yolsuzluk ve yoksulluk noktasında. E, söylemler... Seninle yıllarca televizyonda yaptığınız programlarla. Evet. Yani beraber de çok program yaptık kendisiyle. O söylemlerle halkta bir farkındalık yarattı ve halk Kemal Bey'i bir umut olarak gördü. Dolayısıyla burada da biraz art niyet yok mu? Yani efendim layıklıkten vazgeçir. CHP'nin layıklıkten vazgeçir söz konusu olabilir mi? Şimdi şunu, şunun hakkını teslim etmek lazım veya altını çizmek lazım. Ben bazen yazılarımda da fazlaca yazıyorum ama öyle görünmekten de açıkçası endişe ediyorum. Deniz Bey çok önemli bir siyasetçi. Çok değerli bir siyaset adamı ve çok önemli bir lider. Benim bazen yazılarımda Deniz Bey'e karşı olduğumu, düşman olduğumu, işte Kılıçdaroğlu'nu da çok sevdiğimi falan filan şeklinde yorumlayabilir okurlarım. Ben şuna karşıyım. Deniz Bey'le ilgili tekrar dönersen, Deniz Bey'in liderlikten çekilme sürecinde çok alçakça olduğunu düşünüyorum. Evet, alçakça. Evet. Ama siyasetin içinde de bu var. Evet. Yani 90 artı gol yedik diye hakeme kızacak halimiz yok. Evet. Siyasetin kaideleri içinde bu tip e, çirkin şeyler de var. Deniz Bey'in siyasetten, siyasetten değil liderlikten bu şekilde uzaklaştırılmasında alçakça bulduğumu tekrar söylerken Deniz Bey de yıllar boyunca Tayyip Erdoğan'la rekabeti sırasında hep şunu düşünmüş Tayyip Erdoğan karizmatik, Tayyip Erdoğan lider, Tayyip Erdoğan şudur. Peki kardeşim Deniz Bey, bu ülkede neredeyse en geç bakanlık yapmış kişilerden birisi. Evet. Deniz Bey'in fiziği gayet düzgün. Evet. Deniz Bey iler, <gülüyor> ilerlemiş yaşına rağmen sağlığı, duruşu, efendime söyleyeyim dış görünüşü gayet iyi. Deniz Bey'in kalibresi Türkiye'deki pek çok siyasetçiden çok daha iyi, şüphesiz. Deniz Bey'in eğitimi, Deniz Bey'in siyasi geçmişin temizliği. Türkiye'deki siyasetçileri de örnek olacak bir şey. Çok doğru, çok doğru. Fakat Deniz Bey'in e, seçmenle buluşamadığı da bir yer var. Evet. O bir realite ise bu da bir realite. Evet. Gönlüm isterdi ki Deniz Bey, ben bunu defalarca tekrarladım. Bundan önceki e, genel seçimlerde keşke yerine bir e, aday hazırlayabilseydi, hazırlasaydı kendini elleriyle teslim cesaret e, e, cesaretini, cesaretini gösterseydi. Bugün çok daha farklı bir Türkiye, çok daha farklı bir CHP görürdük. Evet. Kemal Bey'in özelliğine, Kemal Bey şu anda bizim ihtiyacımız olan şeyi yapıyor. Bizim Deniz Bey ile beraber değişemeyen e, parti olan ihtiyacımızı Kemal Bey karşılıyor. Evet. Kemal Bey'in de özelliği bu. Kemal Bey'e bu kadar destek olmamızın sebebi Kemal Beyin Karakasına, Karaköşüne gözüne aşık olduğumuzdan değil, veya bir şey beklediğimizden değil. Ama bunun yani. CHP'nin değil sadece Türkiye'nin ihtiyacı var. Evet. evet. Türkiye'nin AKP'nin karşısında ciddi bir e, iktidar adayı olacak partiye ihtiyacı var. Ve bir liderde ihtiyacı var. Bir de ihtiyacı var. CHP olmasaydı Demokrat Parti olsaydı bu. Olsaydı? Evet. Becerebilseydi Demokrat Parti sağdaki bütünleşmeyi kendi merkezinde toplayabilseydi, o yapsaydı, o zaman c Demokrat Parti üzerinden konuşsaydık. Evet. Dünce. Türkiye ile ilgili tespitlerde bulunuyorsun. Hepsi doğru. Türkiye ile ilgili doğru tespitlerde bulunmak lazım. Türkiye bugün iç dış borcu 500 milyar doların üstünde 1 trilyon dolara yaklaşan dışa bağımlı bir ekonomi izleyen öte yandan da dışarı ile çok fazlasıyla bütünleşmiş bir ülke. Türkiye'de herkesin borcu var. Türkiye'de herkesin ya kredi borcu var ya kredi kartı borcu var ya otomobil kredi bo kredisi borcu var ya araba kredisi borcu var. Türkiye son 8 sene içinde Dünyadaki ekonomik genişlemeyle birlikte doğal olarak vatandaşlarımız da borçlandılar. Bu bir yandan ülkenin insanların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlar ama öte yandan da büyük bir tehlikedir. Sahip olmadığınız bir şeyi yiyorsunuzdur. Türkiye ekonomisi yıllardan beri tam bir bıçak sırtı gidiyor. Siz dünyadaki dünya ile bütünleşmeyi sağlarken bir yandan da dünyanın kendi işlerinize kendi kırmızı çizgilerinize çok fazla müdahale etmesine sebep oluyorsunuz. Ama işte bir tane kütücek kalkanını konuşamıyoruz bile. Evet. Dolayısıyla bizim meselelerimize, bizim açlığımıza dünyanın söylediği yönden değil de bizim içinizden bakacak bir partiye ihtiyacı var bence Türkiye'nin. CHP'nin buradaki boşluğu doldurması lazım. Yoksa CHP dünyadan izole Efendime söyleyeyim Amerika'ya karşı Avrupa Birliği'ne karşı şuna karşı buna karşı bir parti olarak iktidara gelse bile yaşayamaz. Ki. Mevcut şartları taşıyamaz. CHP sonuçta siyasal bir parti ve geldiği zaman mucize insanlar, süpermenler gelmeyecek iktidara. Evet, evet. Dolayısıyla CHP mevcut şartları doğru değerlendirebilen ve Türkiye için yeni fırsatlar arayip Türkiye dışarıya daha az bağımlı ama daha ilişki içinde, daha eşitler ilişkisi içinde bir ülke haline getirmek zorunda. Görevi ve misyonu bu olmalıdır. Bunun için de iktidara gelmek zorunda. Muhalefette oturmakla olmuyor bu iş. Evet. Yani burada sıkıntı e, ekonomiyle ilgili çok e, söyledikler önemliydi. İşte, Türkiye üretim ekonomisinde hızla uzaklaştı. Özellikle AKP iktidar döneminde. Döviz, faiz, borsa e, çerçevesinde e, işte bu para spekülasyonları üzerinden e, yapılan işte, imar rantı üzerinden e, inşaat üzerinden e, büyüme odaklı bir politika. Ama bu politika e, hani e, rakamsal olarak büyümeye neden olsa da Türkiye'de yoksulluğu önleyemedi. Tam tersine derinleştirdi. Yani ithalata dayalı e, bir büyüme modelini benimsendi ve bu hedeflendi. Yani bu da akıl alır gibi değil. Şimdi burada CHP'nin e, ekonomi noktasından yapacağı şeyler çok önemli. Şu anda biz onu bilmiyoruz. Belli ki bir hazırlık var. E, onu da merakla bekliyoruz acaba nasıl bir ekonomi politikası e, açıklayacaklar diye. Sanıyorum e, birkaç başlık çok belirleyici olacak. Birisi senin de söylediğin gibi ekonomiyle ilgili. E, CHP ekonomide ne yapacak? İşte ithalata dayalı büyümeyi tersine çevirip e, ihracatı artırmaya üretimi e, artırmaya yönelik e, istihdamı artırmaya yönelik ki şu anda uygulanan politika tam bunun tersi politikalardı 8 yıldır ve halk perişanlık içinde açlık ve yoksulluk arttı derinleşti. CHP bunu yapabilir. Bu, bu araçlar elinde aslında. Bu bir tercih. Yani siyasi tercih. Ben bunu yapacağım diyecek. Ve bunun altını dolduracak. Ee, i̇kinci mesele de işte tırnak içinde diyelim Kürt meselesi. Ee, işte ben ona biraz yoksulluk sorunu aslında da diyorum. Yani bir Türkiye'deki derinleşen yoksulluğun orada farklı bir takım etkilerden dolayı farklı bir e, yansıması var. E, bu iki mesele e, belirleyici olacak gibi. Ama bir taraftan da e, AKP iktidarının seçim sürecini de şöyle hazırlandığını görüyoruz. Bunu da kabul etmek lazım. Büyük projeler açıklıyorlar. E yani... Sözünü kestim kusura bakma. Aynen Mesela... bugün de bunları yazdım. CHP şu içindeki kavgadan bir vazgeçse Neyse kavga kardeşim. Oturun kardeşim. Bir kapalım yerde. <gülüyor> Anlaşın, görüşün. Şu işi bir halledin. Bize projelerinizi anlatın. Marmara bitiyor. İstanbul-İzmir arası 3,5 saat inecek otoyolda. İstanbul-Konya 3,5 saat inecek hızlı trenle. İşte Samsun-Ankara otoyolu. Şu otoyolu, bu otoyolu. AKP elindeki medya ve zorladığı medya tarafı sayesinde topluma sürekli bakın ne kadar çok çalışıyoruz, bakın biz Türkiye'yi nereye taşımaya çalışıyoruz ee, sinyalini değil, şeyini yapıyor cazgırlığını yapıyor. Evet. Kendisi açısından çok doğru bir şeydir ve e, hiç de eleştirmiyor bu projeler de gerçekleşiyor bu arada evet. Marmara gerçekten bitiyor. Dolayısıyla CHP'nin kalkıp kendi içinde şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı falan filan işlerini artık bir yana bırakıp kalkıp senin dediğin gibi ekonomi konusunda ne yapacaksın kardeşim Kürt meselesi konusunda ne yapacaksın soyuttur, somuttur, gerçektir, şudur, budur, işte dayatmadır, bilmem Türban konusunda ne yapacaksın? Hepsinin önemlisi. Yeni anayasa konusunda demokratikleşmeyle de, de, ilgili kanunlar çıkarma konusunda neler, ne fikrin var, ne söyleyeceksin? Bize, yani seçmene bunları anlatman lazım. Ve bir an önce anlatman lazım. Ve çok ve tekrar tekrar anlatman lazım. Çünkü biz bizim başka işlerimiz var. Biz ailemizi geçindireceğiz, biz evimize ekmek götüreceğiz, biz iş arayacağız, biz çocuğumuzu okuyacağız, şudur budur biz Aşık olacağız, biz evleneceğiz, biz boşanacağız. Bizim normal hayatımızda siyasi dışında şeyler var kardeşim. Biz sabah akşam Kemal Kılıçdaroğlu onu mu dedi, Leip Deniz Baykoğlu bunu mu yaptı, Tayyip Erdoğan şuraya mı gitti diye takip mi edeceğiz? Yoo. Biz kahvaltımızı yapacağız, öğle yemeğimizi yiyeceğiz, akşamleyin yatıp uyuyacağız. O arada sen gelip bize diyeceksin ki arkadaş bak o yönetmesin seni, şurada şu yanlışı yapıyor, ben yöneteyim senin adına seni, şu yanlışlardan vazgeçeyim. Bunu tekrar tekrar Kılıçdaroğlu ve ekibinin ve Sayın Bay Kalabeyi, onu destekleyenlerin, CHP'yi destekleyen herkesin, tekrar yani siyaset yapan herkesin yapması lazım. Evet. Ha yok onu yapmayacaksınız, kendi aranızda kalka geçeceksiniz. O olmuyor. Evet. Olmayacak. Yani, e, burada şeyin işi çok zor görünüyor. Kemal Bey'in işi çok zor. Hakikaten çok zor. Türkiye'nin işi çok zor. E, Türkiye'nin işi zor ama bir de işte AKP'yle ya da merkez sağ partilerle, işte MHP'yle kıyasladığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi çok farklı bir parti. Yani işte proje açıklayalım. İşte diyoruz ki e, Kemal kılıçdaroğlu 2000'ne çık ekonomi projesi eminim önce cHP'ler içinden e, bir çatlak işte, ses çıkacak dedi. Hepimizin alt, alt metni hep aynı şey cHP'nin cHP'den başka düşmanı yok kardeş evet. yok. Ya maalesef böyle bir şey. ya bu şimdi bu parti içi demokrasi vesaire diyor bu bu değil aslında. Olur mu hiç Yani bu, şey? bu, bu abartılı bir şey. Evet. Parti içi demokrasi tartışıyoruz. hayır bu böyle değil. Tartışma başka bir şey. Parti içi demokrasi başka bir şey. Siz bunu partiye zarar vererek yapıyorsunuz. Hangi partide CHP dışında böyle bir çatışma ortamı var? Yani e MHP'nin içinde sular, sular çok mu durgun? Evet. MHP'de. Hayır. MHP'nin içi de tövbe kaynıyor. AKP'nin içi de kaynıyor. Ama böyle bir e fotoğrafı hiçbir parti yansıtmıyor CHP dışında. Önce, şimdi Hayal görmenin e gereği yok. Türkiye bugünkü konjonktürel durumu içinde, bugünkü ...sosyopolitik e, durumu içinde... ...inanılmaz zor bir ülke. Çok fırsatları olabilir... ...ama bu fırsatları hiç değerlendiremeyecek kadar da... ...kıstırılmış bir ülke. Amerika çıkıyor kendi ülkesinden... ...10 bin kilometre ötesinde... ...çatır çatır savaşıyor. Ölüyor. Ölebilecek kadar askeri var. Ve öldürüyor, mahvediyor... ...yakıyor, Ne Neden? Buraya yerleşmek zorunda. Irak'a yerleşiyor. Yetmiyor... Bir tane terörist aramak için gidiyor Afganistan'a yerleşiyor. İktidarlar değişiyor, şu oluyor boş gidiyor, Obama geliyor. Irak'tan çekilelim peki diyor. Enerji şeylerini işte şöyle böyle kontrol tut Afganistan'dan çekilmiyor. Evet. Bir şöyle bütün resimi kafanızdan silin. Amerika Afga, Amerikan askerinin Afganistan'da ne işi var? Afganistan'ı niye Amerika'yı yönetiyor? Evet. Fikri olan var mı? Bir mağarada şeyi arıyoruz bir yani, adam cazın adı. Kusamayan, kusamayan otomobil nedir di arıyoruz. Adam caz dedi ki. Yani. <gülüyor> Benim de şey ilan edecekler, ekaydeci ilan edecekler. Otomobil nedir di arıyoruz. Var mı, yok mu, öldü mü, yaşadım bilmiyoruz. Herkes biliyor ki yoldaki e, taksi kullanan dostumuz da biliyor. Hoca, hocamız da biliyor, profesör hocamız da biliyor üniversitedeki. Kadicem Amerika, Asya'ya yerleşmek zorunda. Türkiye'de neden yerleşmek zorunda? Çünkü Çin var, Hindistan var, Rusya var, Kazakistan var, Şangay Beşiklisi var, enerji hattı buradan geçiyor, e ekonomi İran burada. Ekonomi burada. Yeni ekonomi burada, yeni enerji yani yeni enerji hattı Orta Doğu'dan oraya doğru kayıyor ve Amerika buraya çöreklenecek mecbur süper güç olmasını devam ettirmek için mecbur. İran'da, Türkiye'de tam bu enerji hattının üzerinde Türkiye vasıtasıyla Irak'ı kontrol edecek, Türkiye vasıtasıyla İran'ı sıkıştıracak, Türkiye vasıtasıyla Arkadaki 200 milyon kişilik e, İslam coğrafyası sahibi hem İslam coğrafyası 1 milyar kişilik, bir, bir küsür milyar kişilik İslam coğrafyası 200 milyon kişilik de Türkiye coğrafyayı kontrol edecek. Evet. Türkiye çok önemli bir ülke. Amerika Türkiye'den vazgeçer mi? Ha, Türkiye tek başına karar alacak. İşte CHP iktidara gelsin. Türkiye tek başına işler yapacak. Bağımsızlığı yaptırırlar mı? Sen olsan böyle bir şey yaptırır mısın? ulusal Ama eşitler arası politika evet, gidebilmek evet, için evet. eşitler arası politika gidebilmek için yani yaptırırlar evet. mı? E o zaman teslim olalım. Hayır efendim öyle değil. Siz kendi öneminizi kendiniz belirlerseniz kendi iç unsurlarınızla kavga etmek yerine son 8 yılda yaptığımız gibi evet. kendi iç dengemizi değiştirip iktidarken muktedir olma kavgamızı e, kavgamızda dış unsurları bir şey olarak kullanırsanız, sopa olarak kullanırsanız adam da gelir sizi sonuna kadar kullanır. Evet. Kırmızı, kırmızı, kırmızı... Siz davet ediyorsunuz. Aynen. Kırmızı evet. liste, çizgilerinizi istediği gibi esnetir, çizer, kopartır. Şu yapar, bu yapar. CHP'nin işi o yüzden bu kadar zor. Türkiye'nin işi bu yüzden bu kadar zor. Kimse size bu coğrafyada tek başınıza hareket etme izni vermeyecek. Muhakkak birileri itecek, kakacak, kullanmaya çalışacak. Bir şey dayatacak, bir şey talep edecek. Ama siz de ülke olarak Doğru siyaseti, doğru fırsatları, dünyadaki doğru kanalları kullanıp sizden talep edilenler karşısında bir şeyler talep etmeye çalışacaksınız, almaya çalışacaksınız. Bunun için siyaseti, bunun için savaşacaksınız. Şimdi CHP iktidara gelince bunlarla yüzleşmek zorunda. CHP bunları yapabilmek için de, Türk vatandaşına dünya anlamında böyle bir yer kazandırabilmek için de iktidara gelmek zorunda. Tekrar başa dönüyoruz. Evet. Bütün hikayemiz budur. Evet. Yani iktidar olması şart Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması için de geniş kesimlere ulaşması. Şart geniş kesimlere ulaşırken de elbette e, geniş kesimlerin önceliklerini e, söylemlerinde ön plana çıkarması lazım. Bu da yoksulluktur, işsizliktir, açlıktır. Yani e, yıllardır belki bunu e, tekrar ediyorum ama bu, bunun üzerinden çok... E, e, Propaganda yapıldığı için altını çizmek istiyorum. Efendim işte layıklıktan Kemal Kılıçdaroğlu vazgeçti. Bunlar da ikinci cumhuriyetçi. Bunlar da Amerikan ajanı adamı vesaire. Yani yakıştırmadıkları şey kalmadı hakikaten. E, öncelikle ayıptır diyorum. Yani bu eleştirerek hakikaten ayıptır. E, i̇kincisi söylemlerde bazı söylemlerin ön plana çıkması halk hakikaten bıkmış durumda artık. Yani Türkiye'de sadece laiklik üzerinden e, politika öğreten bir partiye kimse gidip oy vermiyor. Yani belli bir kesim var işte o %20'lik bir kesim. O, o, o insanların da başka tehlikeler yani işte AKP gibi bir tehlike gördüğü için yani söylemden dolayı değil ama tehdide karşı bir araya gelme, omuz omuza durma gibi bir refleksleri var. Ondan dolayı CHP'ye gidilip oy veriliyordu. Yoksa CHP'nin hangi politikası, hangi projesi bugüne kadar tartışıldı? Ben bir tane projesini görmedim bilmiyorum. O yüzden bundan sonraki süreç çok önemli. Projeler noktasında bakalım. ...neler açıklanacak, neler anlatacak. Bir başka mesele de şu... dedim ki işte CHP... Ya ...hepimiz normal... ...hepimiz hayatımızı yaşıyoruz. İşte biz gazeteciler biraz daha gündemin içindeyiz ama... ...geniş kesimler... ...özellikle çok büyük bir bölümü... ...yoksullukla ve açlıkla mücadele ediyor. Evine ekmek götürmenin derdine vesaire. Arada da siz gidip... ...diyeceksiniz ki işte bana oy ver. Çok, hakikaten çok temiz bir tespit. Öyle diyelim. Tertemiz bir tespit. Şimdi burada medyaya dönüp bakmak gerekiyor. Çünkü e, oraya ulaşmak yani o günlük yaşamın temposu içinde başını geçim sıkıntısından kaldıramayan insanlara ulaşıp e, ya bir dakika işte bak biz siyasete söylüyoruz sen AKP'ye oy vermiştin ya da başka bir partiye artık bize oy ver demek için ya onun okuduğu gazeteye gireceksiniz ya onun izlediği televizyonda görüneceksiniz. Şimdi Türk medyasına baktığımızda bu ortamın olağanüstü ölçüde karartıldığını görüyoruz. Bir AKP medyasının ağır baskısı var, karartması var, manipülasyonu var. İşte en çarpıcı örneği Şehir Batum'un sözleri. Söylemedim dediği sözleri üzerinden hala tartışma yapılıyor. İnanılır gibi değil ama bu noktaya geldik. kanalın oldu? İşte ona Seni geleceğim kurdun. şimdi. Seni kurdun <gülüyor> kanalım oldu. Yani belki ilk daya ve en büyük daya biz dedik tabii bu AKP'nin faşist baskısında. Ne görüyorsun medya ile ilgili neler söyleyeceksin ki hani medyada uzun süre üst düzey yöneticilik yapmış kanal diyen yani, konuşmayız. E, medya siyaset ilişkisi e, bu. Medya siyaset ilişkisi keşke farklı olsa ama dünyada da bu. E, yeni dönemde çok daha ağır bir şekilde hissettik bunu e, siyasetin medya üzerindeki baskısını belki önümüzdeki günlerde daha da fazla hissedeceğiz hiç konuşulmuyor kendileri de çok fazla e, bağırıp çağıramıyorlar ama işte Türkiye'nin en büyük medya grubu da bir yandan e, vergi borçlarıyla sağda solda köşeye sıkıştırıldı satışta evet. e, dünya devleri Türkiye'nin en büyük gazetelerinin televizyonlarını satın almak için sırada bekliyor bir ticari olarak olay olarak görüyoruz ama öte yandan bakarsanız medya büyük bir değişim yaşadı. Medya bir bir kesime tamamen kulağını kapattı. Yeni bir kesime kulağını açtı. Ama bu bana sorarsanız yani bu çok kötü bir durum. Özellikle gazeteciler için çok kötü bir durum. Türk medyası ve kamuoyunun sağlıklı haber alabilme, karar verebilme konularında zarar görmesi açısından çok kötü bir durum. Ama siyasiler için bir yolun sonu değil. Çünkü ben şuna inanıyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu bana sorarsanız CHP lideri olarak inanılmaz bir medya desteği gördü. Evet. Çünkü doğru şeyleri yaptı. CHP'de değişim gerekiyordu. CHP'deki değişimi önce kendisi genel başkan olarak gerçekleşti. Ondan sonra da genel başkanın davranması gerektiği gibi davranmaya başladı. Yani düşünürseniz referandum seçiminde, e, referandumda AKP %52, işte diğer partiler %48 vesaire falan filan gibi tablolarda AKP yine bir seçim kazanmış gibi gözükse de aslında CHP de bir lider kazandı. Çünkü CHP lideri benim bildiğim kadarıyla 70-80 tane miting yaptı. 30-40 tane canlı yayın, işte şu toplantısı, bu toplantısı evet, derken 100-120 tane, evet. 100-120 kez eee kamuoyuyla buluştu, geniş kitlelerle buluştu ve derdini anlattı. Evet, evet. Şimdi siz eğer kendi işinizi doğru yapıyorsanız, ister medya orada olsun, ister medya burada olsun, bir şekilde halka ulaşırsınız. Çünkü artık medya dediğiniz şey sadece konvansiyonel medyana oluşmuyor. Çok önemli, doğru. Sadece gazetelerden, televizyonlardan, akşamların izlediğiniz reyting bağımlısı işte veya haber kanallarından, büyük kanallardan veya haber kanallarından veya büyük gazetelerde oluşmuyor ki. Twitter var, Facebook var, cep telefonları var, video aktarım var, şu var, bu var. İnternet medyası bir, var. İnternet medyası var. Türkiye veya dünya mutlaka ve mutlaka yapılan şeye ulaşıyor, görüyor. İlgili olsun, ilgisiz olsun haberdar oluyor. Çünkü teknoloji o kadar birbirimize bağladı ki bizi. Bu bunun e, belki başka bir günde sohbetini yaparız. Bu, bu dünya içinde bir devrimdir. Dünyada da hiçbir rejim bu teknolojik hızın önünde dayanamaz. Hiçbir baskıcı rejimde dayanamaz. Dolayısıyla Türkiye'de de medya baskıyı bu teknoloji yener. Ve CHP de çalışarak çalıştığını gösterebilecek bir parti. Sonra çok parası bulu olan bir partiyi Efendime söyleyeyim çok seveni olan, tabanı olan, üyesi olan bir parti. Kendi yaptıklarının medyada yer almaması diye bir şeyi ben kabul etmiyorum CHP'nin. Cevbe niye gene yapması gereken şey, işte bugün yaptıkları gibi oraya gidecekler, buraya gidecekler, dokunacaklar, insanların ellerini tutacaklar. Neye ihtiyacın var kardeşim? Ne istiyorsun kardeşim? Biz sana ne katabiliriz? Hangi sorunun var? Biz parti olarak bize nasıl bakıyorsun? Biz kendimizi sana nasıl adapte edebiliriz? Bizim ülkelerimiz seninle nerede örtüşüyor? Biz senin nereye kadar... E, bütün mesele bir nesil yaratabilme meselesidir. Benim annem köy enstitülü. Cumhuriyet devriminin yarattığı kadınlardan bir tanesi. Siz iktidara geleceksiniz ki bugün yanlış kitaplar mı okutuluyor kardeşim? Milli Eğitim Bakanlığı yanlış şeyler mi yapıyor sizce? Müfredat mı yani yapıyor? Yapıyor. Değiştireceksin yani, kardeşim. Evet. Değiştireceksin. Yolu ne? Siyaset yapıp. Siyaset yapacaksın. Yani. Dolaşacaksın. Anlatacaksın. iktidara geleceksin. Değiştireceksin. Başka çaresi yok. Şikayet edelim. Bağıralım. Çağıralım. Ağlayalım var mı yolu yok ya da bahane üretelim efendim bize de medya ambargoyu yani vesaire tabii, tabii. medya ambargosunu dediğim gibi dolaşarak ki Kemal Kılıçdaroğlu bunu yaptı evet. yani referandum sürecinde inanılmaz evet. dolaştı evet. şimdi problem şu Can, işte CHP CHP'deki yapıyı o yüzden çok eleştiriyorum ve bu dönemde bu kadar çatlak sesin çıkmasını e, iyi niyetli bulmuyorum yani hani ya hani dışarıdan baktığımızda sanki bazı insanlar CHP için endişeleniyorlar. Ve e, efendim bu CHP nereye gidiyor şeklinde bir kavga varmış gibi görünüyor ama bence burada yine bir koltuk kavgası. Yani temelde böyle bir işte kadro kavgası, koltuk Kesinlikle kavgası öyle. var. Kemal Kılıçdaroğlu net olarak diyor ki, kardeşim örgütler çalışmıyor. Bu örgütler geçmiş dönemlerde de vardı. Çalışmadılar. iktidara gelemedik. Örgütleri yenileyeceğiz. Örgütleri değiştireceğiz. Şimdi yıllar boyunca o örgütlerde işte parti teşkilatlarında o koltuklarda oturmuş genel başkanın istediği adamları etrafına toplamış ve o ne derse emir komuta zinciri içinde yapmış adamlar ve seçim sürecinde de çalışmamış ya ne yapalım %20 alalım yatalım şeklinde maalesef. Yani o, o algı içselleştirilmiş bir algı. Yani biz fazlasını alamayız gibi. O algı derkit edenlere diyor ki Kemal Kılıç'a hayır arkadaş biz iktidar olabiliriz. Bir takım politik söylemlerimizde bazı öncelikleri yok saymayacağız ama bazı öncelikleri halkın gündemini ön plana çıkararak politika üreteceğiz ve ...parti teşkilatlarımızda medya karartmasına rağmen... ...gidecek, kapı kapı dolaşacak, bunu anlatacak. Bu kadar Bundan duyulan yani... ...parti içi bir devrim aslında bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir devrim... ...ve bunun sancıları yaşanıyor. Problem şu, seçimlere az bir zaman kaldı. Bu, bu süreçte yani... ...sen ne, şansı ne olarak görüyorsun? İşte hep konuşulan Cumhuriyet Halk Partisi... ...Milletçi Hareket Partisi'nin bir koalisyonu ufukta görünüyor... İşte AKP'nin %40'ın altında bir oy oranı alacağı bir takım analistlerce dile getiriliyor. Öyle bir matematiksel tabloda zaten bir koalisyon görünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Bir değişiklik olur mu? Bir sürpriz olur mu? Yani öncelikle söylediklerin başından başlayayım. Biz halk olarak neye inanacağız? Bize söylenene, yüzeydekine, bizim kulağımıza fısıldanına mı inanacağız? Yoksa biz düşüneceğiz analiz edeceğiz, bakacağız ve öyle mi değerlendireceğiz? Şimdi eğer birincisine inanıyorsak, Türkiye demokratik bir ülke. Çünkü AKP ne diyor? Biz demokrasi getiriyoruz, işte referanduma gidiyoruz, şu yapıyoruz, bu yapıyoruz, ne dediler? 12 Eylül'cüleri yargılayacağız, vesaire falan filan. Ama demokrasi dediğiniz şey, böyle ikinci kattan başlayan bir apartman değil. Birinci katı var, giriş var, temeli var. Layıklıkla siyaset, sırf laiklik üzerine siyaset yapılmaz diyoruz. Doğrudur. Ama layıklık olmadan da Türkiye var olamaz. Elbette. Dolayısıyla Elbette. Demokratik de, demokra, demokra, demokrasi dediğiniz şeyin temelinde layıklık de var. Bu sadece bir örnek. Demokrasi dediğiniz şeyin temelinde güçler ayrımı denen kavram da var. Hukukun üstünlüğü Hukukun var. Hukukun üstünlüğü de var. Sanatları var. Pek çok kavram Pek var. Çok, Eşimiz yani. siz bir, bir ülkede bir dolu adamı e, şu davadan bu davadan kapatın bir yere. Yıllardan beri bağırtın orada. Çıkartmayın dışarıya. Ondan sonra demokrasiden bahsedin. Siz bir ülkede güçler ayrımı yerine güçler birliği oluşturun. Bütün yargıyı, bütün efendime söyleyeyim, e, temsil gücünü ve güçler ayrımı oluşturan bütün yani kendi üstünüzde e, oluşturun. Kazanmaya çalışın. Kendilerinizde kendi çalışmaya çalışın. Sonra deyin ki, efendim demokrasi var. Olmaz ki. Niyetimiz iyi olsa bile olmaz. Böyle demokrasi olmaz. He. Şimdi CHP'ye dönelim. Siz diyeceksiniz ki şunu yapmayın. Altok'tan vazgeçin. Vazgeçin. Ama şunu da görüşmeyin. Bak bir dakika hop elindekini de kaybedersin. Şu, şunu yap kardeşim. Peki onu yapma, bunu yapma. Ne yapacağız biz? Evet. Sen bana ben sana anlatacağım derdi. Nasıl politika yöneticen? Nasıl üreteceğiz politikayı yani? Evet. Bizi anlatır. şimdi CHP'de, CHP'de de bu var şu anda. Yani bize diyorlar ki bak Böyle diyor. E doğru hakikaten. Bak bir de kırmızı çizgilerden uzaklaşıyor mu acaba CHP ya? Acaba laiklikten vaz mı geçiyor türbanla ilgili konuştu? Ya Aftan bahsetti ama ulan BDP ittifak mı yapacak bunlar? PKK'laşıyor mu CHP? Ne oluyor yani? Hani, abartı anlamda evet, söylüyor. Evet, evet, evet. Ama biz altına bakacağız. Bütün bu söylemleri sıyıracağız ve altına bakacağız. Kardeşim çalışıyor mu çalışmıyor mu? Halka ulaşıyor mu ulaşmıyor mu? Derdini dinliyor mu dinlemiyor mu? Buna karşılık yine de bütün bana anlatılanları mı yapıyor? Yoksa yok vazgeçmemiş aynı yolda devam etmeye çalışıyor? Zor da olsa seçime 8 ay kalmış olsa da partici de devrim mi yapmaya çalışıyor? Çünkü bu parti meclisleriyle bu parti oluşumuyla seçime giderse hiçbir şey yine alamayacağını biliyor mu? Evet. Bana sorarsanız ikincisi. CHP çok çok çok çok zor bir iş yapmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu çok zor bir iş yapmaya çok. çalışıyor. Süleyi Hoca çok zor bir iş yapmaya çalışıyor. Gürsel Tekin çok zor bir iş yapmaya çalışıyor. Kendi kafamızın içindeki tabuları yıkmak kadar zoru yoktur. Başkalarını değiştirmeye çalışabilirsiniz, zorla değiştirirsiniz, kolunu bükersiniz, bir ikna edersiniz. er i̇şte Erbakan gibi o iknacıydı, bunlar zorla kol ya. <gülüyor> Ama kendi içindeki tabuyu insan yıkamaz. Evet. Mesele budur. CHP bunları başaracak mı, başaramayacak mı? CHP'nin başarıp başarmaması da CHP'nin nedir? Hani bulunmasın pumaş olmasından kaynaklanmıyor. Doğrudur, kurucu partide doğrudur, Atatürk tarafından kurulmuştur. Bunların hepsine saygımız sonsuz ve bunların bizim için değeri var. Evet, evet. Ama CHP bize umudu, huzuru, mutluluğu, eşitliği, sosyal adaleti getirmesiyi getirmeyi vaat eden bir partidir. Hepsi bu. Evet. Biz CHP'li yatıp kalkmıyoruz. CHP bizimle yatıp kalkacak. Evet. Eee, kendja süremizin sonuna geldik ama e, yine e, bir bakalım. Evet, yani yaklaşık 40-45 dakika olmuş. E, son olarak şunu söyleyeceğim. Konuşturmuyorlar, Şimdi... konuşmuyorlar. Önceden <gülüyor> de <gülüyor> susturuyorlar. Susturuyorlar efendim. <gülüyor> Konuşturmuyor ve konuşturuyor süre süre sınır koyuyorlar. Şimdi e, hakikaten yani e, senin e, senin mücadelen de çok mü müthiş müthiş bir örnek gerçekten işte Kanal Türk döneminde öyle bir televizyon kanalını böyle kimi zaman stüdyoda boya yaparak kimi zaman taş taşıyarak vesaire her anlamda yöneterek müthiş bir katma değer Türkiye'de yarattın. İşte biz kaç kişiyiz sivil toplum hareketinin temelini sen attı. Senin yazılarında bir milyon insan bir araya geldi. Ve olağanüstü bir umut doğmuştu o dönemde. Ben şunu düşünüyorum, şimdi e, biraz daha derinlemesine bakmak lazım. Yani olayların, hani, bu dalga kıyıya geldi ama CHP için söylüyorum. Geçmişinde de bir şey var, onu, onu sürükleyen bir rüzgar vardı. Ben e, Kanal Türk Televizyonu'nun, yani eski dönem satılmadan önceki halini söylüyorum. E, Kanal Türk'ün öyle bir rüzgar yarattığını düşünüyorum. Yani hem toplumsal noktada, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu devinimi tetiklemesi, atişlemesi noktasında çok tarihi, çok önemli bir e, e, misyonu vardı Kanal Türk'ün. Yani biz içindeyken belki onu bilmesek de ama yaşasak da yani mücadele etsek de Kanal Türk'te yarattığımız değeri aşan boyutta bir hakikaten etkisi oldu Türk toplumuna. Ben işte son işte kıyıdaki dalgayı görüyoruz CHP'de büyük bir de değişim var, devinim var. CHP geniş kesimlerin partisi olmaya ilk kez yıllardır aday ve ilk kez de ee, şeyin bir Merkez Sağ Parti'nin alternatifi olarak yükseliyor. İlk kez bir başbakan adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecine hazırlanıyor. Bütün bunların böyle temelini arkasına baktığımızda ufukta bizim o Kanal Türk Televizyonu'nu, o Biz Kaç Kişiyiz Hareketi'ni, o Cumhuriyet mitinglerini görüyor musun? Ee, tabii hepimizin e, kariyerlerinde e, iyi olduğumuz yanlar var, mutlu olduğumuz yerler var, sıkıntılı olduğumuz yerler var. Gazetecik'te Sonuçta bir meslek ve e, artılarında eksilerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla kendi macerama baktığımda şunu yaptım diye çok mutlu olacağım, bunu yaptım diye mutsuz olacağım diye bir kayda yok. E, siz yapı, yap, yapılması gerektiğini inandığınız şeyi yaparsınız. İşte konuşabilseydim televizyon çıkaracaklar <gülüyor> o, yüzden o yüzden radyoda konuşuyoruz sadece. <gülüyor> o yüzden konuşturmuyorlar herhalde. Siz yapılması ni inandığınız şeyi yaparsınız. Sonucu öyle olabilir, böyle olabilir. Kanal Türk'te o şarkı gibi e, içinde bir yaradır. Kanal Türk'ün kurucular arasında yer almanın sebebi senin gibi, yani senin gibi kurucuları yer, arasında yer almanın sebebi e, iktidara muhalefet bir televizyon kanalı yaratmak değildi. Medyanın içindeki e, kapanmışlığa e, aykırı bir ee, kanal yapmak alternatif ayrı da değil yani alternatif yeni bir kanal. medya anlayışı değil mi yeni bir medya e, oydu e, oydu tabi bu da çok zor bir işti başlı başına zor bir işti hani mücadele etmek ayrı bir şey medyanın içindeki sistemle ticari sistemle vesaire falan o ee, kırılmış e, çürümüş sistemle öyle. ben biraz ağır konuşuyorum ama he, öyle yani Türk medyasının hali biraz öyle e, medyanın ticari medyanın ticari e, şartlarını doğru şekilde ortaya koymadığınız zaman her şey olur. Bütün sektörlerde bu böyledir. Dolayısıyla Kanal Türk'te medyanın içinde bulunduğu duruma alternatif bir ses olarak kurulmuştu. En azından benim içinde olmamın sebebi buydu. Gazeteciler siyasetçi olmamalıydı. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Gazeteciyseniz gazetecisiniz. Siyasetçiyseniz sizler siyasetçisiniz. O zamanki siyasi boşluk Kanal Türk'ü belki çok daha fazla öne çıkarmıştır. Evet. Ama Kanal Türk'ün öne çıkmasıyla beraber Kanal Türk'ün ekranlarındaki o zenginlikle beraber bugünkü siyaset doğmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu ileleştin söylüyoruz kaç program yaptınız? E, sayısız program, sayısız program olarak, yaptınız. Sayısız program ile kaç program yaptınız? Çok, çok yaptık. E, pek çok dostumuz, arkadaşımız e, bugün CHP saflarında e, Gönül isterdi ki, keşke AKP saflarında mücadele edenler de, MHP saflarında mücadele edenler de o ekranda çok daha fazla yer alsın. Evet. Ama o, o günkü siyasi konjonktür içinde bir ayrışma Türkiye, vardı, Türkiye'de bir şey. ayrışma vardı. Ee, Kanal Türk de bunun bedeli olarak zaten o, o hale sokuldu. Dolayısıyla Kanal Türk'ün bir gün gelip mutlaka Türk basın tarihi içinde ayrı bir şey olarak nasıl diyeyim vaka olarak inceleneceğini ve hakkını teslim edeceğini düşünüyorum. Belki o zaman senin belki biraz benim bütün o zaman bize emek veren dostlarımızın aylarca maaş almadan çalışan dostlarımızın, kurucu arkadaşlarımızın hakları daha adilane teslim edilir. Çok daha ağır bedel ödeyenler oldu ve halinde var. Evet. Türk medyası pek çok badireleri atlatmıştır. Medyasız da olmuyor medyayı düzeltebilmek lazım daha doğru şartlarda çalışan gazeteciler, daha iyi şartlarda çalışan gazeteciler, daha demokratik şartlarda çalışan gazeteciler ve böyle bir ortam yaratmak lazım söyleyebileceğim iyi gelen şey bu Kerimcan Kamal çok teşekkür ederiz uzun süredir ne televizyona ne radyoya ne herhangi bir yerde yer almıyordun yani özellikle biraz da tepkiliydin gazeteportta yazılarınla ön plana çıktım ve şimdi yazılarında çok konuşulup tartışılıyor Benimle dostluğumuzu kullanarak <gülüyor> röportajı kabul ettiği için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bütün dinleyenlerimize tekrar sevgilerime saygılarım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler bu hafta Kerimcan Kamal'la birlikteydik. Biraz CHP'yi, biraz da Türk medyasının halini konuşmaya çalıştık. Haftaya yine değerli bir konuğumla karşınızda olacağım. Görüşmek umuduyla. kalın.